Selamünaleyküm arkadaşlar. Ses nasıl şu anda? Ses nasıl arkadaşlar? Fan sesi azaldı gibi. böyle öyle görünüyor. Sesi de azıcık yükselttim. Tamam. Letaif. El-Evvelü. Ayet-i Kerime'yi önce okumuştuk. Teatür-i alakalı. El-Evvelü. Birincisi. Ma fi kavlihi Teala ma taabelekum. Ma taabelekum ayetinde geçen ma ile alakalıdır. Mevsuletün bu mevsuledir. Mahi mevsuledir. Ellediği gibi o manada. Peki şimdi sorun şu. Ma akılsız varlıklar için. men ise akıllı varlıklar için kullanılıyor? Şimdi burada kadınlardan bahsederken ma o şeyler kelimi mi? Yani men değil de ma kullanılması. <gülüyor> Bunu nasıl açıklayacağız diye? Zamni bir soruya şöyle cevap veriyorum efendim. Neca bima mekane men ayette e, men yerine ma kullanılmıştır. İçin li annu ma kadiyete çünkü birbirlerinin yerine bunlar kullanılabilirler. Veya kau kullu waheed min o mekanel akhari bir diğer yerine kullanılır. Kema yikauli itaala wa al-samai wa ma bana Geçen hafta da hatırlarsınız bunun üzerinde durmuştuk. Ee, iyi bir tevafuk koldu onun üzerine yine aynı konu geldi ve sema yıvanabena göe ve onu yaratana onu bina edene yemin olsun ki bakın ve ma Allah'tan bahsediyor aslında men denilmesi lazım men denilmesi gerekirken ma e, gelmiş yani bir men yerine ma'nın kullanıldığına bir örnek ve kavlu valentum ma abud burada da yine men abud yerine ma abud kullanılmış Tabii bu özellikle vaalentum abdino ma abudteki Maya, Mai meusufe diyenler de var, meusule değil de meusufe. O zaman mana değişir. Yani benim ibadet ettiğim şekilde siz ibadet etmiyorsunuz manasına gelir o zaman. Teminhum menyemci alabatni. Şimdi bu da farklı bir örnek. Bu da men yerine, affedersiniz, ma yerine men kullanımını örnek. Teminhum menyemci alabatni. Hayvanlardan bahsediyor, akılsız varlıklardan. Ve ma demesi gerekirken men denilmiş. Ve minhum men yemshi ala ricleyin. Yine burada hayvanlardan bahsediyor. Ve minhum ma yemshi ala reclein ve minhum ma yemshi ala arba. Men yerine ma e, kullanılması gerekirken me, men kullanılmış yani ma denilmesi gerekirken hayvanlar yerine men denilmiş. Bu da tersinden bir örnek. Yani netice itibariyle Ma ve men birbirlerin yerine kullanılabilecek biliyorlar demek istiyor. Galib <gülüyor> bazıları bazı alimler dediler ki: "وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء". Burada men yerine ma kelimesinin kullanılması güzel oldu niçin? Çünkü e, bu ayette bahsedilen kadınlardır. E ne alaka diye sorduğumuzda وَهُنَّ نَاْكِسَاتُ الْعُقُولِ Onların da akılları kısadır. Akılları kısa olunca, akılsız varlıklar için kullanılan ma kelimesi kullanılmış olduğu Onlar için diyor maalesef. Tefsirlerde böyle manalar var. Ama daha çok buradaki ma ile ilgili yani men yerine manın kullanıldığı şekliyle de açıklanır. Bir de Mai mevsufe olarak da açıklanır. Yani ma'atab el-kümin demek. Fenkhu tayyibâti minen imin el demektir şeklinde de açıklanır. Mai mevsufe olarak. Etsaniyetu ikinci e, nükte diyor. Fi emri bi Burada şimdi asıl konumuz ne? E, yetimlerle evlenmemek. Ayet-i kerime e, yetimlerle evlenmeyin demiyor da diğer kadınlarla evlenin diyor. Yani bir şekilde evliliği yine teşvik edici bir ifade kullanıyor. Fi isarul emri bi nikahihinne kadınlarla evlenme emrinin tercih edilmesinde neye ale nehni an nikahil yetama yetimlere yetimlerle nikahlanmayı nehyetmeye tercih edilmesi. Yani yetim kızlarla evlenmeyin ey Müslümanlar demek yerine başka kadınlarla evlenin denilmiştir ayette. Ma'a ennehu el maksudu bizzat. Halbuki asıl maksat nedir? Yetim kızlarla evlenmeyi nehyetmektir. Ama böyle latif rüsvü kullanılarak nehy yerine emir rüsvü kullanılmıştır. Mezidü lutfin bunda vardır yani bu ifadede. Ne vardır? Mezidü lutfin. Ee, büyük bir lütuf vardır. nasıl fi istinzalihim an zalike yani onları bu işten nehyetmede. İstinzal an e, bir, bir şeyi nehyetmek. Bu aslında fe inne fe innen nefse mecbûletun al hırsi çünkü e, nefisler ala ma muniat minhum kendisinden yasaklanan şeylere karşı meraklıdırlar bir şey yasak olursa nefse cazip gelir onun için ayet yasaklanmış. kema anna وصف النساء بالطيب ayrıca kadınların da güzellikle vasfedilmesi diyor hoşunuza giden güzel olan kadınlardan Bunda ne vardır? <gülüyor> fihi mubâleghatun. Mübalağa vardır. <gülüyor> Fil istimalete ilehinle O kadınlara etmedi, Yani kadınlar için tayyib, tâbe fiilinin kullanılması, kadınların güzel, iyi varlıklar olduğuna delalet eder. Ve erkekleri onlarla birlikte olmaya, evlenmeye teşvik vardır. Ve tergîb fîhînne. Ve yine onlara bir tergîb vardır. <gülüyor> teşvik vardır. Ve kullu Bütün bunlarda... لِلْيَتِنَاءِ بِصَرْفِهِمْ عَنْ نِكَاحِ الْيَتَامَا Mümin erkekleri yetim kızlarla evlenmeden e, yüz çevirmelerini sağlamaya yönelik şeylerdir. Bunlar, اَفَادَهُ أَبُ السُعُودِ Bunu Ebu Suud söylemiştir. الثالثة, üçüncü nükte, اِتَّفَقَ اَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ اَنَّ هَذَا الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ İlim ehli ittifak etti ki bu ayette zikredilen şart fi ayeti la mafama lahu bunun bir metodu yoktur geçerli yoktur o ayette nedir adalet şartı diyor için ve ennehu yecuzu limen lam yakhaf en yuksita fi yetama en yenkih akther min wahidatin çünkü e, e, yetimler konusunda adaleti yerine getirmekten çekinen, adil davranmaktan çekinen kimselerin birden fazla e, evleneceği noktasında hiç kimsenin e, bir e, şeyi yok, e, olumsuz görüşü yok. Yani e, yetimlere e, adaleti gözetme noktasında problem yaşayacak, Olsa bile birden fazla kadınla evlenebilir. Bu şartın hükmü yok diyor. El-Rabi'atu, dördüncüsü. mesne ve sülase ve ruba. üçer, dörder. Ne demek bu? Ma'dûletun an adâdin mukarraratin. Bunlar hani sıralı e, diyoruz galiba bunlar Türkçe'de. ikişer üçer, dörder var ya, o manaya gelir diyor. Tekrar edilmiş şeyler yani. ikişer üçer, dörder. Ve mehalluhunne bu? Mallen bunlar mansuptur. Ne olarak ale enha halun min fa'il tabe. failinden haldir. Yani tabir ee, sizin için güzel olan kadınlar ama hangi hal üzere? 2 şer 3'er 4'er. Muakkidetun lima faadehu vas-tayyibi min at-terhib fihenna. Eee onları onlarla evlendirmeye özendirmek üzere onları güzel olmakla isimlendirmek e, ayet bunu ifade ettiye onu da tehkit ediyor bu diyor. İkişer üçer. Hani madem güzeller bir de onlardan ikişer üçer dörder alın. Onların güzelliğini e, pekiştiren bir ifade yani onlara teşvik eden vel istimale ileyhinne ve onlara meyletmeyi bitevsii dairetil izni izin dairesinin genişliği ee, kadar ey yani şu demektir Fenkihu. <gülüyor> üleştirme üleştirme harfleri mi diyoruz onlara? İkişer, üçer, dörder Üleş, üleştirme sayıları öyle mi diyoruz? Ben sanki sıralı sayılar gibi bir şey hatırlıyorum ama Evet, ey fenkihu attiybat ilkum. Bak zaten söylemiş. Yani sizin için güzel olanlarla evlenin. İşte o zaman bu mai mevsufe olarak almış demektir. Attiybat ilkum, madudatin hadal adada. Yani bu sayılarda. da. Sinteyni sinteyni. Üçten ve üçten ve dörden ve dörden. Sıra, sinteyni sinteyni. 33 ve 44. İki iki, üç üç, dört dört. Haber Eğer şöyle bir soru sorursam, "Kimi atlama? olanlarla ilgili bir soru sorarsanız, "Kimi atlama? olanlarla ilgili bir soru ...nikahlanan kimsenin... E, ...iki, üç, dört... ...arasını cem etmesinde... ...burada sanki bir eksiklik var gibi... ...fein kulte... ودي اكسيتيف قلت الذي اطلق للناكح في الجمع ها فين قلت الذي اطلق للناكح في الجمع ان يجمع بين ثنتين وثلاثه واربعه ونون خبر الذي الذي, الذي أطلق للناكح في الجمع Nikahlanacak, evlenecek kişinin e, bu ikişer, üçer, dörder bunları toplu olarak, e, mutlak olarak zikretmesi, zikreden kişinin ne yapması gerekir? Bunların e, iki, üç ve dördün arasını cem etmesi gerekir. Yani ikişer, üçer, dörder e, birlikte alması gerekir. فَمَا مَعَنَا التَّكْرِيرُ ف۪ي مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعُ Yani burada e, neden yani isneyni selase ve arba demedi de sinteyni mesna ve sulase ve arba yani 2-3-4 demedi de e, hani mutlak olarak söylese 2-3-4 tane alması gerekirdi. Neden ikişer üçer 4er dediği üleştirme harfleri e, diyormuşuz onlara. Bunlarla kullanıldı. Kultü derim ki... El-Hitabu Lil-Cemi'i e, Hitap... E, herkes içindir. Fe-vecebet tekriru... Li-yusibakülle nakihin... Yuridul cem'a... Ma arada min aded... El-lezi utlika lehu... Yani istediği sayıda kadınla evlenmek isteyen ama bu mutlak olarak zikredilenler arasında istediği kadar kadınla evlenmek isteyen kişi istediğini alsın istediği kadar sayıyla alsın diye e, bu şekilde kullanıldı. Kemete cemaati nitekim e, bir topluluk için şunu dersin. Yaktisimu hadal male ve huve 1000 dirhemen. Şu Bin dirhemi paylaşın. Ama nasıl? Dirhemeyni dirhemeyni ve selâseten ve selâseten ve arbaaten ve arbaaten. İki dirhem, iki dirhem. Üç, üç, dört, dört. 2 iki, üç, üç, dört, dört paylaşın dersin. Ve lev lem yekullehû ma'anem. Eğer bunu müfred olarak yani iki, üç, dört olarak paylaşın dersen onun manası olmaz diyor. İki, iki, üç, üç, dört, dört dersin. Dolayısıyla ayette sinteyni ve selâsen ve arbaan değil de mesna ve selase yani ikişer üçer dörder 2 üç, dört tane alın değil de ikişer üçer dörder tane alın denildi çünkü hitap bütün herkese. Ve le afra'd te lem yekunhu Peki yine şöyle bir soru sorarsan fe lima ja'al athfu bil niye mesna ev selase ev ruba denilmedi de Mesne ve surâse verubâ'' denildi. Neden böyle bir ifade kullandı? bultu derim ki ''Kemâ câ'e bil vâvı fil misâlillezi hazevtuhû leke'' Az önce sana verdiğim örnekte olduğu gibi, yani bir topluluğa şu paraları ikişer, üçer, dörder paylaştırın derken ''ev'' değil de ''vav'' kelimesi kullanılır. Çünkü ''Velev zehebte tekûl'' Eğer şöyle dersen: İktesimu hada'l maale dirhamayn dirhamayn veya 3 3 veya 4 4. 2'şer 2'şer, 3'er 3'er, 4'er 4'er paylaşım dediğin de, alimt ennehu la yesuhu lehum en yaqtasimuhu illa Onlara şunu söylemiş oluyorsun ki onlar ancak ikişer, ikişer, üçer, üçer, dörder, dörder paylaşabilirler bunu. وَلَيْسَ لَهُمَنْ يَجْمَعُوا Yani bu ikişer, üçer, dörderin dışında bunların hepsini bir araya getirip yani iki, üç, dördü birlikte toplayıp mesela ne yapar? Dokuz, dokuzar, dokuzar götürelim ya da bunları birbiriyle çarpalım, o şekilde götürelim diyemezler. Yani ya iki, iki, ya üç, üç, ya dört, dört almaları gerekir. Faygallu bazı el qism على تسنية، وبعضه على تسيس، وبعضه على تربيعin. Yani ya ikişer ikişer alırlar, ya üçer üçer, ya dörder dör dör dör. Ve daha bambaşka tejviz el jami'ıne el qismeti, Öyle olursa, o zaman da. Vavun delalet etmiş olduğu cevaz ortadan kalkar. Yani Vav neye delalet ediyor? İkişer, üçer, dörder bunlardan e, herhangi birisini alabilirsiniz. Ama e, ev getirdiğin zaman, yani ikişer alan bir daha alamaz, üçer alan bir daha alamaz, dörder alan bir daha alamaz. O şekilde kalır. Dört alan mesela üçe inemez, üç alan... İkiye inemez, dörde çıkamaz gibi bir mana olmuş oluyor. Dolayısıyla e, cevaz yönü ortadan kalkmış oluyor. Ve ruhu, bu şu şekilde açıklanabilir ki, diyor, ne yazmış? Hazevtuhu, yani örnek olarak verdiğim demektir. Hazevtuhu. Ve tehriruhu, ennel vâvedellet alâ itlâqi en ye'ekhuzel من أراد نكاحها ile getirmiş olmakla insanlar bunlardan istediklerini yani ister ikişer alırlar ister üçer ister dörder bu mana çıkar inşao muhtelifine fi til yani e, dilerlerse Herkes ikişer ikişer alabilir. Dilerlerse bir kısmı ikişer alır, bir kısmı üçer alır, bir kısmı dörder alır. Ee, ama bunun ötesinde yani dördün dışında kimse almaz. Ee, Zemahşeli böyle ifade etti, böyle söyledi diyor. Bahtun <gülüyor> celilun. Önemli bir bahs. Kader <gülüyor> razi. Fahret-i Naz dedi ki, zehebe <gülüyor> kavmu herhalde öyle okunacak. Ke hatta, hatta gibi okunur diye. Mauti'un kurbi zebidin bil Yemen. İntaha, oradaki elif, aha, ah, yani intahanın şeyidir, kamus oradan almış. Hatta gibi, hatta vezninde. Ee, oradaki bir e, grup insan, bir topluluk şöyle dediler. İlâ ennehu yecûzü tezevvucu bi'eyy adedin üride. Yani buradaki 2-3-4 sınırlama değildir. İstediği adette kadınla evlenebilir. Mesela bizim tepsir kitaplarımıza geçer. Süleyman Aleyhisselam bin tane hanımı cariyesi falan varmış. Ee, yani bu 2-3-4 e, sınırlama, 4 sınırlamıyor yani diyor. 5 de alır, 15 de alır, 25 de alır. Peki bunu nasıl delillendirdiler? Vahdeccu bil Kur'ani vel Kaderi. Bunu da Kur'an ve sünnetle e, istidlal ettiler. Peki nasıl oluyor? اَمَّا الْقُرْآنُ fakat تَمَسَّكُوا بِهَذِ الْاَيْتِ مِنْ ثَلَاسِ <gülüyor> تَوْجُهِينَ Kur'an'a gelince e, bu ayette diyor şu üç yönden e, bu ayete sarıldılar. Yani bu ayeti delil olarak getirdiler. اَلَوَّلُوا اَنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى فَنْكِحُمَا فَاوْرَكُمْ لَنْنِسَاءِ Bu ayette itlaqun e, yani bütün sayıları ifade eden mutlak bir e, ifade tarzı var ayette diyorlar. Yani sizin için hoşunuza giden kadın, sizin hoşunuza giden kadınlarla evlenin diyor. Bir sayı sınırlaması yok. Bir delil ennehu la adede illa ve yasihhu istisna'uhu minhu. Yani eee Bunda istisnası mümkün olmayan hiçbir e, rakam, hiçbir sayı yoktur. Ve hükmü istisnai, ihraju ma lou lahu lekana dahilan. istisnanın hükmü de nedir? E, eğer e, o istisna edilen şey e, olmasaydı ma i, o şey ma o şeyi çıkarmaktır levlahu olmasaydı o olmasaydı lekane dahilen o, o da dahil olurdu yani e, o hükümden çıkması